Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap ve Kerem Doğan. Merhabalar, ben Kerem Doğan. Ben Didem Gürzap. Açık Radyo 95.0'dayız, kamışla güneşliyoruz. E, güzel bir Pazartesi sabahı, umarım herkes için umut dolu, sağlıklı bir hafta olur, hatta yıl olur. Bugünkü haberlerden sonra umut kısmını pek bilemeyeceğim ama dermişim. Ne olacak? ne haberi var ya? Bir de gene. Yok yani ülkedeki haberleri kastediyorum. Neyse biz konumuza geçelim. Buyur Keremcim. nedir konumuz? Konumuz <gülüyor> öyle beni bir bloke ettin ondan sonra ne diyeceğimi şaşırdım. Efendim <gülüyor> enseyi karartmamak lazım Çetin Altan'ın deyimiyle. E, kamusla güreşiyoruz. Anne kelimesindeyiz. E, tam 11. programı yapıyoruz değil mi Didemciğim? 11 mi 12 mi? E, anneyle 11 evet. Yani e, Alper'le yaptıklarımızı saymazsak 11. Maşallah, maşallah bize. Herhalde anneyle de bu yayın dönemini bitireceğiz gibi duruyor. Evet. Haftada i̇stersen... bir sürprizimiz var. E, evet. Söylemeyelim. <gülüyor> Sürpriz evet söylemeyelim. E, e, i̇stersen e, sosyal medya hesaplarımızı hatırlatalım tekrar. E, Instagram hesabımız var. E, Programımızda aynı isim Var, Twitter adresimiz var. Hatta şu an Twitter'da sen önceden çalışan bir öğrenci olarak <gülüyor> e, Türk annesi adlı bir hesabın e, klasik diyebileceğimiz e, Türk annelerinin söylemleri üzerine Twitter attım. Biraz eğlenceli. Evet. E, <gülüyor> onları paylaştığı diden isteyenler merak edenler Twitter hesabımızdan. Evet bakabilirler diyeyim. Evet biz de o hesaba teşekkür ediyoruz. Açık radyo dinliyorlar mı bilmeyiz ama gerçekten çok güzel şeyler bulmuşlar. Biz de bir seçki yaptık. Kamusta Güreş TV adresinden bakabilirsiniz. Tamamdır. E, tabii böyle esprili bir girişten sonra anne kelimesine haftalardır bakıyoruz. E, biraz sanatla şiirde, edibiyattaki hallerine de bakacağız. E, o anlamda hani böyle Twitter'daki e, hesaplara bakıp gülen arkadaşlara <gülüyor> dikkate e, biraz hüzün, hüzünlü bir şiirle e, bir ayıyım diyeyim bakalım. E, bu e, ünlü bir İtalyan şairin bir şiiri. Salvatore Quasimodo'nun. E ben pek Benim pek hoşuma gitti. Anama mektup. Aynen aktarıyorum sevdiğimi. Ben şimdi sevdiğimi içler. Aktar canım. Sanki Twitter'a da koymuş muydun bunu geçen hafta Kerem? Evet koymuştum. Evet. E bu bu e, tabi koyunca da çok aslında bir yandan da anılarım da böyle gözümün önüne geldi. Adam yayınlarının çok güzel şiir antolojileri vardı. Hmm. E, Cevat Çapa'nın işte Eray Canberk'in, Erdal Olova'nın hazırladıkları. E, onlara da sevgilerimizi sunalım. E, çok muazzam işler yapmışlardı bir dönem. Hem Türk evet. şiirleri antolojisi hem de Çağdaş Dünya şiir antolojisi anlamında bizi birçok şairle tanıştırma... E, Fırsatı sundular bize. Evet. O anlamda teşekkürlerimizi tekrar iletelim. Şiirime başlayayım. Anama ba mektup. Başlayacağım. Canım anacım, işte sis iniyor. setlere Settere çarpa çarpa akıyor, nadikliyor. Ağaçlar şişiyor sulardan, kardan yanıyor. Üzgün değilim kuzeyde, kendimle uzlaşmış değilim. Beni bağışlaması pek, pek çokları gözyaşı borçlu bana. İnsan nasıl borçlanırsa insana. Biliyorum iyi olmadığını. Anaları gibi bütün ozanların yoksul, uzaklardaki oğullarına duydukları sevgice doğru yaşadığını. Bugün benim sana yazan. Çok şükür diyeceksin. İki satır olsun yazmış sırtında kısacık ceketi. Cebinde birkaç şiir. Gece yarısı kaçıp giden o bizim deli olan. Zavallıcık öyle temiz ki yüreği. Belki de bir yerlerde öldürüverecekler bir gün. Unutmadım elbette nasıl çıktığımı yola. Sak sağın. Okaliptüs, tuz da dolu ırmağın, İmera'nın ağzında portakal, badem yüklü o yavaş trenlerin kül rengi istasyonunda. Sağlığını diliyorum şimdi yürekten. Kendi yumuşak alaycılığını iliştirdiğin için dudaklarıma. Acıdan ağlamaktan o gülüş korumadı, korudu beni. Ne çıkar şimdi senin için, senin gibi bilmeden bekleyen herkes için dökecek bir kaç damla yaşın varsa gözümde. Ah iyi yürekli ölüm, ne olur dokunma sakın mutfağın duvarında işleyen saatimize bütün çocukluğum geçti yüzünün minesinde boyalı çiçeklerinde dokunma yaşlıların ellerine yüreklerine belki karşılık verir biri ey utancın ölümü acımanın ölümü hoşça kal canım hoşça kal benim canım anacığım. Ee, Cevat çapanın çevirisi tabii Cevat çapanın bu konuda verdiği emeklerden dolayı tekrar teşekkür ederim ya yani gerçekten. Çok çok inanılmaz bir Hala da devam bir... ediyor. Tabi hala, hala da devam ediyor. Dünyanın dört bir bucağından e, Cumhuriyet Kitabı'nda de köşesi vardı. Ben de sen adam yayıncılık deyince hemen geçmişe döndüm Kerem. Beyoğlu'nda e, bir sokakta yeri vardı e, adam kitabını hatırlıyorum. Evet hem, evet hatırladım. Evet hatırladım. değil mi? Birkaç katlı bir kitapçı hem bir kafesi vardı falan. Evet geçmiş günler. Cani, ben her şeyin şu kısmını beğendi. Bir de onun da sağlığını diliyorum şimdi yürekten diyor. Kendi yumuşak alaycılığını iliştirdiğin için dudaklarıma. Annesinden yani. kalan o doğal yumuşak alaycılığı çok güzel şekilde ifade etmiş. Evet ve ka biraz kalıtım ve benzemeye dair de bir şeyler var içinde. Sanki bende bu yüzünün minesi ifadesi çok hoşuma gitmişti söyleyiş evet. olarak. Çok güzel bir şiir. Bugün e, şiir ağırlıklı olacak sevgili dinleyiciler. Benden de bir şiir gelsin. Bu sefer Türkiye Edebiyatı'ndan. E, Orhan Seyfi Orhun'dan Annemle Hasbale okuyacağım bende. Anne Zannetme ki günler geçti de değişti evvelki hissim gitgide. Bir hırçın çocuğum, değişmez huyum. Seneler geçse de ben yine buyum. Senden umuyorum teselliye yine. Bugün şefkatine, muhabbetine zanneder misin ki yok ihtiyacım. Belki eskisinden daha muhtaçım. Dünyanın tükenmez kederlerinden kalbim kırılsa da böyle derinden hayatın büsbütün yese kapılmaz. Teselli bulurum içimde biraz, o derin sevgini hatırlarımda. Her gece hıçkıran dudaklarımda hasretle anılan senin adın var. Anne, hayatımda bir tek kadın var. Beni aldatmadı, sevdi daima. Gittikçe ruhumu saran bu humma, başka sevgilerden yadigar anne. Sevmeyen, sevenden bahtiyar anne. Sorma ki başımdan çok şey geçti mi? Ah eğer anlatsam sergüzeşti mi, nasıl terk edildim, nasıl atıldım, anne aldatıldım, ah aldatıldım. Belki her zamandan fazla severken, bilhassa bahtiyar olayım derken, bilmezsin kaç gece böyle ağladım. Şimdi tecrübem var, artık anladım. Aşk, o bir masalmış, yalanmış meğer, seven bir kalp için sığınacak yer, yalnız o kucakmış, yalnız o dizmiş. İnsanlar Ne Kadar Merhametsizmiş. Ee, ben de şiirlerimi konu açısından sınıfladım. Burada tam bir kaçma sığınma yeri olarak anne kucağı var, anne dizi var. Evet, Hatta, derin, derin bir sevgi var hakikaten dediğim evet, gibi. Evet, ve hayatın Çok... bütün zorluklarından kaçıp o sevgiyle sığınılan bir e, diz. E, evet, bir şey diyordun Keremciğim, aynı anda konuştuk. Yok şiirde de kendisi ifade etti ki derin bir sevgi var. O sevgi de gerçekten iyi yazmış şair. Ne diyeyim <gülüyor> yüreğine sağlık diyeyim. Canım evet ya çok kısa bir alıntı da e, bir şiirin sadece belli bir bölümünü okuyacağım. E, böyle e, hep bugün sanat ağırlıklı gideceğiz. Araya çeşitli dallarını sokup gene ara ara şiir okuyacağız Kerem'le. Yusuf Ziya Ortac'ın Evim şiirinde e, anneyle ilgili bir bölüm var. Yani kaçınılmaz olarak ev olunca mutlaka bir anneden bahsediliyor sanki. E, o alıntıyı sadece paylaşıyorum. Şimdi bir ben varım. Bir de annem var. Zaten ondan başka dünyada nem var. Benim ömrüm onun, onunki benim. Senelerden biri akşam oldu mu, donuk gözleriyle ıssız yolumu ondan başka yok gibi bekleyenim. Şimdi burada Ziya Osman'la Yusuf Ziya ortacın yakınlaştığı bir noktada var. Yani her şeyin sonunda anne durağına gelmek, orada sükun bulmak, tek bekleyenin yolu gözeğinin anne olması hali şeklinde bir ortaklık. Böyle biraz sinemadan mı bahsetsek Keremcim şimdi de? Bence şarkı arası verelim Didemcim. Ayrı zaman geçti. <gülüyor> farkında Öyle olmadan. Evet. Şarkıyı evet. sen sorarsan E, Suniyim efendim Roger Woters'ın Berlin e, konserinde Schneed O'Connor'a e, konuk ettiği e, ve Mother şarkısını e, söylettiği bir şeyi paylaşacağız. Ben e, çok çok beğenmiştim. Schneed O'Connor'ın sesini de çok severim. İçime dokunur hep. E, parçayı dinliyoruz Mother. Evet parça. Çok uzundu gene kesmek zorunda kaldık biraz. E, <gülüyor> Feryal var bu arada kayıtta. Sağ olsun sevgililerimizi yolluyoruz. Artık Şarkıları kuşa çeviriyoruz. Kuşa çeviriyoruz hem. Evet. Yani. Ya ne yapalım? Sözel yana ağırlıklı vakitte yetmiyor pek. Keremciğim artık filmlere geçebilir miyiz canım? Geçelim canım. Ne demek ya? Buyurun. Geçelim. Sen e, neler geldi aklına? Vallahi benim aklıma aslında birçok şey geldi de. Yani biraz böyle konuğa ağlıklı bakmak istedim. Şimdi bu meşhur Pedro Almodovar'ın Annem Hakkında Her Şey adlı film var. Hatta Oscar aldı yabancı dil, Yabancı film dalında İspanya'nın. Burada Madrid'de yaşayan yalnız bir anne olan Manuela'nın e, oğlunun hayatını kaybetmesi ve oğlunun işte babasının oğlunun babasını aramaya koyulması ile ilgili bir hikayesi var bir annenin. Burada insan hayatında e, İnsanın gelebilecek en büyük trajilerden birisi olan işte kendi evladını, yani çocuğunu yitirmesi üzerine bir dramatik bir öykü var. Ee, bu bu öykü tabii çok çarpıcıydı. Ee, bir yandan e, bu son, e, e, kaç sene önce izlemiştim. Aslında bu tabii sinemada inanılmaz anne karakterleri var ama ben daha çok kendi işte e, izlediklerim üzerinden, bakarak, düşünerek biraz notlar aldım. Umudun Peşinde diye bir film var. Stephen Triers'ın bir filmi. Judy Dench oynamıştı hatta. Burada da başka bir trajedi var. Oğlunun arayan bir annenin hikayesi var. İşte kadın manastada yaşamaya zorlanıyor. Oğlu da elinden zorla alınıyor. Koparılıyor. Bu bir kadın hali işte 60 yaşlarından sonra bildiğim kadarıyla bir politika bir politika yazarının politik yazılar yazan bir gazetecinin yardımıyla, dünya acı tanınan bir, bir yazarın yardımıyla oğlunu arama hikayesi o da çok çarpıcıydı, o da çok beni etkilemişti yine hmm. ben bak onu çocuğum, izlemedim izle derim yani tavsiye ederim sevgili dinleyenlerimize Kırık Çember var. Yine annem hakkında her şeydeki gibi çocuğunu kaybeden bir kadının hikayesi var. Bu da Belçika yapımı bir film. 2012 yapımlı. Felix van Groningen diye bir e, e, yönetmenin The Broken Circle Breakdown diye çevrildi. Burada da müzisyen bir ailenin bir çocuğu oluyor. Ha, çocuk hastalanıyor. Çok küçük yaşta. Annesinin bu e, çocuk ölüyor. Ve annesinin çekmiş olduğu o İşte bununla ilgili hikayenin öyküsü var. İnanılmaz bir, e, muazzam film müzikleri var. E, yani gerçekten e, izlemeyenler varsa mutlaka tavsiye ederim. Bir de bu aklıma gelen Kramer Kramer'e karşı. Yani burada bambaşka bir hikaye hmm. var tabii. Çocuğunu hmm. e, bırakan bir annenin ve sonrasında tekrar kavuşan, kavuşmaya çalışan hatta e, bu çocuğun babasıyla mahkemenlik olup e, velayet savaşına dönüşen ebeveyn savaşına dönen kült bir film karanlık karanlık karşı. Orada da Melis Strip'in oynadığı işte bu anne karakteri gerçekten çok çarpıcıydı ve hani böyle bunları anlatırken bile hala gözümün önündedir. Benim hani böyle birkaç tane dört tane falan film paylaşıyorum çünkü bu bu alana girersek çıkamayız. Bir de tabii Türk sinemada alanında yani Yeşit Çamlı çok çok tipik işte fedakar olan ya da işte meraklı, bilimli, sevimli böyle E, güçlü, korkutucu, fedakar e, güçlü olan e, bazı karakterler var ama çok belirgindir. İşte bu Leman Akçatepe gibi Halit Akçatepe'nin annesi gibi rahmetli. Hmm. İşte, Adile Naşit gibi. Adile Naşit gibi. Ali Erona gibi böyle güçlü korkutucu bir anne vardır. İşte Fatma Girin yılanların ölçündeki anne karakteri çok ilginçtir. İşte Mürüvvet evet. Sim vardır. Belki genç arkadaşlar bilmeyebilir ama işte bu meraklı bilmiş sevimli kadın anne rollerine uygun. E, Füsun Doğru. Demirel var işte. Sıdika'nın annesini oynayan, o da çok ilginç bir karakter, çok da başarılı. Evet. Diye. Ben bunlarla ilgili Twitter'da evet. paylaşım yapacağım. Öyle, yani sinemada aklıma gelenler bunlardı bir de. uzun uzun anlattım. Buyurun. Çok iyiymiş. Ben de e, canım sen e, bahsetmiştin ki Amerika'dan hemen bir e, Alan Pakula filmi olan yönetmeni e, Sophie'nin seçimi çok e, ünlüde bir kitaptan aslında yapılmış. Evet, evet. E, yapılmış. Orada da hiç unutmadım dığım bir seçim sahnesi vardır. Zaten filmin adına da oradan gidiliyor. Yani aslında bu Holokost esnasındaki korkunç trajediler içerisindeki bir annenin e, hmm. iki çocuğu arasında seçim yapmak zorunda kaldığı bir an vardır. Yani oh, gerçekten evet, evet. oyuncunun orada parladığı, patladığı bir nokta. <gülüyor> Anne de, de, de, miydi de orada? Değil mi? Meredithと呼ば. De evet evet evet. Evet değil evet mi? öyle Hı? dedim zaten. O hmm. sen Meredith'tin. Oradan geçtim e, ve Savaş'ın e, yan etkilerinin yine görüldüğü Victoria Dessica'nın e, Kızım ve Ben diye bir e, filmi var. E, Sophia Loren başrolünde oynar. E, savaş'ın korkunç sonuçlarından e, kızını kurtarmaya çalışan bir anne rolünde. Çok da etkilidir aslında. E, bir de aklıma bunlar daha trajik. Diğeri de içinde hem dramatik hem komedi unsurları barındıran e, Mike Lay'in e, yönettiği Sırlar ve Yalanlar diye bir film vardı. Çok beğenmiştim. E, ben hatta izlemedim ama çok iyi bir filmdir. Evet. Çok gerçekten yani Brenda Blatt'in Oscar kazanmıştı o başrol kadın oyunculukla diye anımsıyorum Çok iyi bir oyunculuktu. Orada beyaz bir anneden doğan siyahi bir kız ve anne kız ilişkilerine dair pek çok şey vardır. Unutmadığım. Filmler bunlar. Bir de tiyatrodan şey geldi aklıma. Bertolt Brecht'in direkt oyunun başlığında da adı var. Cesaret Ana ve Çocukları. Hmm. Aslında bu da savaş karşıtı bir oyun. Fakat çocukları dahil her şeyini yitirmeye hazır savaşa inanmış bir anne tiplemesi üzerinden büyük bir savaş eleştirisi vardır. Böyle canım. Gene biraz şiire mi gitsek ne yapsak? Hadi ben okuyayım bir tane şiir. Haydi oku. Bu da Perulu bir şair. Carlos Oguendo de Amat. Anne, şiirin ismi. Çeviren yine Ülkü Tamer. Yani Ülkü Tamer'e de almadan geçmeyelim hakikaten, değil mi? Türkçeye. Evet, katkılarından çok, dolayı. Pek çok konuya aslında. Çok çok da severim. Yani, evet. <gülüyor> Anne, alçak gönüllü bir Merhaba, ezgi giriş. Alo. Kerem'in bu galiba. Ha. Canım sesim, sesim gitti sevgilimden evet, e, ama tekrar e, tekrar e, baştan e, alıyorum. Şimdi geldi. Evet başla canım. Buyur. E, malumunuz işte dışarıdan evlerden yayın yaptığımız için bazen böyle sıkıntılar olabiliyor. Kusura bakmayın. Anne şiirini okuyorum. Ülkü Tamer çevirisi. Alçak gönüllü bir ezgi gibi usulca geliyor adın. Ve beyaz kumrular uçuyor ellerinden. Anıların hep beyazlar giydiriyor sana. Buradakilerin uzaktan izledikleri bir çocuk oyunu gibi. Bir gök ölüyor ellerinde ve incelinde bir başka gök doğuyor. Sevecenlik bir çiçek gibi açıyor yanında seni düşünürken. Sesin yağmur kadar ilkel senin de ufuk arasında. Güller de, şarkılar da sessizdir sen varken. Çok kısa ama çok etkileyici bir şiir. Yani Güzelmiş Kerem'cim. Ben de devam bir... edeyim. Şiir. Evet evet canım. Evet, Tahvi diyeceğin varsa... Kesinlikle. Yok canım yok. Kes gidiyor geliyor. Efendim ben Arif Damar'dan Analar şiirini paylaşmak istedim. Analar bu çocukları nasıl güldürüyorsunuz? Nasıl yaz gökleri gibi böyle durgun sular iyi çağlar gibi kulaklarına neler fısıldıyorsunuz? Ne öğütler veriyorsunuz? Analar bu çocukları nasıl güldürüyorsunuz? Bir çocuk koşuyor ardından çocuklar koşuyor bir daha koşuyor. Sarı at kuyruğu, saçlar, kırmızı kurdeleler, benekli morlar. Bu etekleri nasıl biçiyorsunuz analar? Bu gömlekleri nasıl dikiyorsunuz? Analar, bu çocukları nasıl giydiriyorsunuz? Nasıl büyütüyorsunuz? Nasıl? Şaşırıyorum, şaşıyorum. O eti, o sütü nereden buluyorsunuz? Memelerinizi gür tutuyorsunuz. Bir top sıçrıyor, ardından bir çocuk, bir çocuk daha. Gücümüze güç katıyorsunuz. Analar, utandırıyorsunuz. Çağı utandırıyorsunuz, çağdaşı utandırıyorsunuz demiş Arif Damar. Böyle yoktan var eden, çocukları güldüren e, anneler konusunun altı çizilmiş. E, bir iki şiirden de küçük alıntı var elimde. Hatta Twitter'da da güzel şiir alıntılarının olduğu bir link paylaştım sevgili dinleyiciler. Oradan merak edenler bakabilir. Ahmet Kutsitecer'in anneminden e, bir alıntı okuyacağım. Tatilleri yanında geçiririm annemin. Bir aydınlık belirir o sararmış benzinde. bir Bu sevimli günlerde gamdan tasadan emin avunurum bir çocuk gibi onun dizinde demiş. Gene anne dizi bir avuntu noktası olarak karşımıza çıktı. E, Keza Cahiz tarancığımın Tarancı'nın anneciğiminde de benzer bir yaklaşım var. Bir gün Sıla'ya geldiğimde Bir şeyler sezersen halimde, hiç şaşmayasın anacığım. Başımı koyup dizlerine, uzun uzun ağlayacağım bütün insanların yerine. Gene anne dizi, kaçılan, sığınılan, e, insanın kendini bırakabildiği. E, Ahmet Erhan'ın oğul şiirinden gene küçük bir alıntı var. <gülüyor> Oğlum mektup yaz diyen sesin hala kulaklarımda. Dizlerin duruyor mu başımı koyar, koyacak? Anne ben geldim. Oğlun, hayırsızın demiş. Yani hayırsızın da aradığı yer. Yani anne dizi. Ee, biraz daha vaktimiz varsa bir iki alıntı daha okuyayım mı? Seninle bir şiirin var mıydı Kerem'cim başka? Benim paylaşacaklarım bu kadar. Twitter'dan bir iki şiir daha paylaştım. Tamam. Oku, zaman... Oku tabii güzel sesle. Ben bir iki zaten... alıntı. Din, dinliyorum seni daldım seni. Dinliyorum. Haydi bakalım. Feryacığım <gülüyor> bizi uyarana kadar bir iki alıntı daha yapayım. Gülten Akın'dan var eksik şiir. Çorbasını büyüleyen biridir anneler. Hasta yatağımızda elleri yüzleri hoş kokulu. O annenin aslında ilk programlarda çok bahsettiğimiz işte yemekleri iyileştirici yanı, güzel kokusu hepsini üç dizeye e, sığdırmış Gülten Akın. O Ee, son bir dakikamıza da Orhan Veli Kanı'nın rüyasıyla gireyim annemi ölmüş gördüm rüyamda ağlayarak uyanmışım hatırlattı bana bir bayram sabahı gökyüzüne kaçırdığım balonuma bakıp ağlayışımı ee, yani hep olan annelerden bahsettik bir de kayıp anneler e, hikayesi var e, ona da değiniriz biraz e, peki Nazım Hikmet bulutlar adam öldürmesin ne son noktayı koyalım Analardır adama adam eden, aydınlıklardır önümüzde gider. Sizi de bir ana doğurmadı mı? Analara kıymayın efendiler, bulutlar adam öldürmesin demiş. Bugün programımızı bitirelim. Evet. Böyle evet, şiirlerle. Ve şiirlerle, şarkılarla bitiriyoruz. Önümüzdeki hafta bir sürpriz de ne acaba diyelim. Evet, Bakalım. bir sürprizimiz Bakalım. var. Edebiyattaki annelerden de bahsedecektik. Vakit kalmadı. Twitter'a küçük bir alıntı koyarız sevgili dinleyiciler. Hepinize iyi haftalar, ümit Hoşçakalın. dolu günler diliyoruz. Hoşçakalın. Kamusla Güreş. Sözcüklerin anlamlarını yeniden üreten alternatif bir sözcük çalışması. Als what are all our to take your heart away Hazırlayan sunanlar